Allah Teala kulunun isteğini verir. Tevhide inanmakla peygamberlerin yoluna giren mümin, Allah'tan başka sevgisinden veyahut korkusundan kendisine tapılan hiçbir ilah eşittir, mabut yoktur diye manasını bildiği halde, La ilahe illallah kelimesini tekrarlamasıyla, kalbini küfür, şirk, nifak, kibirlilik, benlik, yani menfaati sadece kendi şahsına tahsis etmek, ucup, yani sadece kendini beğenmek, riya, yani gösteriş, haset, hırs, cimrilik, tülüğü emel, bozuk niyet ve kötü zan olmak üzere, 13 kalbi hastalıktan arındırmalıdır. Zikrin bırakılması sebebiyle sayılan kalbi hastalıklarından arınmayan bir kimsenin kalbini, şöhret, şehvet, ve riyaset arzuları istila eder, şeytan içine girer, ve sinir sistemini, eline geçirmekle, tedricen, tevhidin lavazımlarını, eşittir, tevhidden ayrılmayan gerekli vazifeleri bozar, yani, itaati bozarak, günah işlemeye, ibadeti bozarak, fıska sokar, derken, sıdkı bozar, nifaka, İhlası bozar gösterişe, tevhide inancı bozar, küfür ve şirke sokar. Kutsi hadisi şerifte, Allah Teala şöyle buyurur, Ben kulumun bana yapmış olduğu zannının yanındayım, artık neyi diliyorsa benden onu zannetsin buyurulmaktadır. Kimisi akıl ve gücü harcayarak iradesiyle nefsinin istek ve arzularını yerine getirmek için şeytanı yolları seçer. Şerre azar, rububiyeti hasebince allah Teala da ona şerri yaratır. Kimisi de akıl ve gücü harcayarak iradesiyle allah Teala'nın göndermiş olduğu peygamberlerin, salihlerin yolunu seçer, hayırlı işleri diler, Rububiyeti hasebince Allah Ta'ala da ona hayrı yaratır. İş böyle olunca nebilerin, sıddıkların ve salihlerin yolunu terk ederek مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ ف۪يهَا مَا peşin olarak kim bu çarçabuk geçen dünyayı dilerse, biz de ona yani dilediğimiz kimseye dilediğimiz kadarını verir, sonra onu kınanmış ve mahrum bırakılmış olarak gireceği cehenneme sokarız. El-İsra suresi ayet 18 Demek dünyanın peşine koşanların her biri istemiş olduğu şeye razı olur. Doğrusu nefsinin istek ve arzusunu sever. Rububiyeti hasebince Allah Teala da onun istek ve arzusuna muvafık isteklerini verir. Nebiler, sıddıklar ve salihlerin yolunu tercih ederek Allah Teala'nın kitabını, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini eşit hadisi şeriflerini kendine hakim kılıp, وَمَنْ اَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا Kim de ahiret diyarını diler ve mümin olduğu halde ahiret diyarı için çalışırsa, şüphesiz böylelerin çalışmaları şükranla karşılanacaktır. El-İsra suresi ayet 19 Yani tevhide inanmak, ahiret diyarını dünya üzerine tercih etmek, Salih amel işlemek olmak üzere üç hasleti birleştirenin ameline karşılık Allah Teala da üstün sevap verecektir. İnsan beden ve ruh olmak üzere iki şeyden ibarettir. Her hayvanda olduğu gibi insan bedeninin sinir sistemi içerisinde bir ruh vardır. Şerîi Şerif bu ruha nefs ismini koymuştur. İnsandaki hayvani ruh veyahut nefs sair hayvanlar gibi memleketi olan yer küresinde bulunan avını eşittir yemini tabiatıyla tanır. Aşırı istek ve arzuyla talep eder. Allah Teala da onu rızkına rızkını kendisine iletir. Bir de hayvani ruh yani nefsten farklı olarak insanda ruh vardır. Ruh garip bir kuş gibi alemi emirden diğer ifadeyle alemi melekuttan aşağıya doğru sevk edilerek yine beden kafesinin sinir sistemi içerisine girip nefsle birleşmiştir. Ancak nefsten farklı olarak ruh irade ve idrak kuvvetlerine sahiptir. Ne var ki çay ve şeker suyla birleşmesi halinde çay ismini aldığı gibi Bedenin sinir sistemi içerisinde birleşen hayvani ve insani ruhlara da nefs denilmiştir. Ruh, garip bir memlekete, bedenin kafesi içerisindeki hapse düşünce asli olan vatanını hayal meyal hatırlar veyahut bütün unutmuş olur. Vatanını unutan ruhlar nefse esir olur. ...sair hayvanlar gibi... ...hatta daha fazlasıyla çarçabuk gelip geçen... ...dünya lezzetlerini tercih eder. Artık... ...korktuğu reisemi, ...nefsinin heva ve hevesine mi... ...sevdiği makam veyahut... ...hayat arkadaşına mı... ...beşeri ihtiyacına mı... ...tapar, hasılı, zavallı... ...kimden korkarsa ona... ...neyi çok severse... ...ona tapar... ...akıl ve iradesini o yolda harcar. Derken... Şirke düşer, küfre girer, nifakın fakında boğulur. Ayeti kerimede, "Kullan numedu hâulâi vâulâi min atâi Rabbike, vma kana Rabbike Dünyayı isteyenlere de, ahireti isteyenlere de, Rabbinin ihsanından ayırt etmek sizin veririz. Rabbinin ihsanı kısıtlanmış değildir, buyurulmaktadır. El-İsra Suresi Ayet 20 Kimi ruh da bedenin kafesine girince idrak etmezse de hayal meyal asli vatanını hatırlar. Arar, artık esir olmaksızın nefsiyle çarpışır. Gâh nefse istek ve arzularını icra ettirir, gâh nefs istek ve arzularını kendisine icra ettirir. İnsan iyiden iyiye düşünürse, içinde bu çarpışmayı bulur dünyada görmüş olduğumuz üzere Allah Teala kimi insanı idareci işveren kimisini memur ve işçi kimisini zengin kimisini fakir kimisini köle ve esir kimisini güçlü ve sebes yapmıştır ahirete nazaranda Allah Teala kimisini mümin ve fasık kimisini mümin ve asi kimisini mümin ve abid kimisini halis mümin, kimisini mümin ve salih, kimisini mümin ve alim, kimisini mümin ve veli, kimisini mümin ve mürşit kılmış, hasılı, kimisini öğrenci, kimisini de öğretici kılmıştır. Kimisine nimet vermiş, kimisini de nimete talip kılmıştır. Mutlu insan, enbiyai izam, ve resul-i kiramın yolu olan sırat-ı mustakimi talep ederek onda sebat edendir. Ayeti kerimede "Unzur keyfa ala ba'din Habibim ibret gözüyle bak. Biz insanların kimini kiminden nasıl üstün kılmışızdır? Derece ve üstünlük olarak elbette ki ahiret daha büyüktür buyurulmaktadır. Artık müminlerin masiyet ve fısktan arınmaları ve ibadet, itaat ve salih amelleri nispetinde Allah Teala cennette müminler için dereceler yaratmıştır. Hadisi şerifte inne beyne a'la ehli'l cenneti ve esfelihim dereceten kennec mi yura fi meşarikil erzi en ali ve en aşağı cennetlilerin arasındaki derece yerin şark veya garbında görülen yıldız gibidir buyurulmaktadır. Yine hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Memen amdin يريد أن يرتفع في الدنيا درجة فارتفع إلا الله في الآخرة درجة أكبر منها Dünya namına bir derece yükselmeyi dileyip yükselen hiçbir kul yoktur ki ahiretten Allah Teala onun daha büyük ve daha üstün derecesini düşürmemiş olsun buyurarak <gülüyor> derece ve üstünlük olarak elbette ki ahiret daha büyüktür ayeti kerimesini okudu mümin dünyanın hangi kademesinde olursa olsun daima ahiretini dünyasından daha fazla tercih etmelidir ki sıratı mustakimde Sedbat edebilsin